Eğer desen, mevcudat, tabiata isnat edilse, böyle acip muhaller olur. İmtina derecesinde müşkilat olur. Acaba Zât-ı Ehad-ı e verildiği vakit, o müşkilat nasıl kalkıyor? Ve o suhbetli imtina, o suhuletli vücuba nasıl inkılab eder? El-Cevap Birinci muhalde, nasıl ki güneşin cilve-i in'ikası, kemal-i suhuletle külfetsiz en küçük zerrecik camdan tut,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 ve belinde bir padişahın cihazat-ı harbiye fabrikasını yüklemek lazım gelir ki, güldürmek için acip hurafeleri ve masalları hikaye eden maskaralar dahi, bu hayalden utanıyorlar. Elhasıl vacib vücuda her mevcudu vermek, vücub derecesinde bir suhuleti var. Ve tabiata icat cihetinde vermek, imtina derecesinde müşkil ve harici daire-i akliyedir. Üçüncü muhal,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 vahşetini ahmakların sarhoşların hezeyanına çevirmiş. İşte aynen bu misal gibi hadsiz derecede misaldeki saraydan daha muntazam, daha mükemmel ve bütün etrafı mucizane hikmetle dolu şu saraya alemin içine inkar uluhiyete giden, tabiiyun fikrini taşıyan vahşi bir insan girer. Daire-i mümkinat haricinde olan Zat-ı Vacibül Vücud'un eseri sanatı olduğunu düşünmeyerek ve ondan iraz ederek Daire-i mümkinat içinde kader-i ilahinin yazar bozar bir levhası hükmünde ve kudret-i ilahiyenin kavanini icraatına tebeddül ve tegayyür eden bir defteri olabilen ve pek yanlış ve hata olarak tabiat namı verilen bir mecmuai kavanini adatı ilahiyye ve bir fihristi sanatı Rabbaniye'yi görür ve der ki madem bu eşya bir sebep ister hiçbir şeyin bu defter gibi münasebeti görünmüyor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 ve o mabudu ezeliinin muntazam bir mescidi olan şu kainata mahzı vahşet olan inkârlı fikri tabiatı taşıyan bir münkir giriyor. O sultan ezeliinin hikmetinden gelen nizamat-ı kainatın manevi kanunlarını birer maddi madde tasavvur ederek ve saltanatı rububiyetin kavanin-i itibariyesi ve o mabudu ezeliinin şeriatı fıtriyye kübrasının manevi ve yalnız vücudu ilmiysi bulunan ahkamlarını ve düsturlarını birer mevcudu harici ve maddi birer madde tahayül ederek kudreti ilahyenin yerine o ilim ve kelamdan gelen ve yalnız vücudu ilmiysi bulunan o kanunları ikame etmek ve ellerine icat vermek sonra da onlara tabiat namını takmak ve yalnız bir cilbiyi kudreti Rabbaniye olan kuvveti bir zi kudret ve müstakil bir kadir telakki etmek misaldeki vahşi'den bin defa aşağı bir vahşettir. El hasıl tabiunların mevhum ve hakikatsız tabiat dedikleri şey olsa olsa ve hakikatı hariciye sahibi ise ancak bir sanat olabilir. Sani olamaz. Bir nakıştır, nakkaş olamaz. Ahkamdır, hakim olamaz. Bir şeriat-ı fıtriyedir, şâri olamaz. Mahluk bir perdey izzettir halik olamaz. Mümfeil bir fıtrattır, Fatır bir fail olamaz. Kanundur, kudret değildir. Kadir olamaz, mistardır, maslar olamaz. Elhasıl, madem mevcudat var. Madem 16 notanın başında denildiği gibi, mevcudun vücuduna taksimi akli ile dört yoldan başka yol tahayyül edilmez. O dört ciyetten üçünün, her birinin üç zahir muhaller ile butlanı katı bir surette ispat edildi. Elbette biz zarure ve bir bedahe dördüncü yol olan vahdet yolu katı bir surette ispat olunuyor. O dördüncü yol ise baştaki efilla şekkun faatrisse mevati ve ard ayeti şeksiz ve şüphesiz bedahet derecesinde zatı vacibül vücudun uluhiyetini ve her şey doğrudan doğruya desti kudretinden çıktığını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 o tabiatı icat eden ve o sebebi halk eden bir kadir mutlak var. Ve o kadir mutlakın ne ihtiyacı var ki aciz vesaiti rububiyetine ve icadına teşrik etsin, haşa? Belki doğrudan doğruya müsebbibi sebebiyle beraber halk ederek, cilvey esmasını ve hikmetini göstermek için bir tertip ve tanzim ile zahiri bir sebebiyet, bir mukarenet vermekle, eşyadaki zahiri kusurlara,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 ve istiklaliyeti mutlaka ehadiyet derecesinde ve istinai mutlak kadriyeti mutlaka derecesinde bir zat-ı zülcelalde bu reddi müdahale ve menî iştirak ve tardışerik ne derece o hakimiyetin zaruri bir lazımı ve vacip bir muktezası olduğunu kıyas edebilirsenet ama ikinci şık şüphen ki bazı esbab bazı cüz'iyatın, bazı ubudiyetlerine merci olsa o mabudu mutlak olan zatı vacibül vücuda müteveccih zerrattan seyyarata kadar mahlukatın ubudiyetlerinden ne noksan gelir? El cevap Şu kainatın Halik Hakimi kainatı bir ağaç hükmünde halk edip en mükemmel meyvesini Zîşûr ve Zîşûr'un içinde en cami meyvesini insan yapmıştır. Ve insanın en ehemmiyetli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 tahabbüb ve ubudiyetlerini başka esbaba vermekle kendini unutturup kainattaki maksadı aliyesini inkar ettirir mi? Ey tabiatperestlikten vazgeçen arkadaş, haydi sen söyle. O diyor, Elhamdülillah bu iki şüphem hallolmakla beraber vahdaniyeti ilahiye dair ve mabudu bil hak o olduğuna